Seyyidina ve Senedina Muhammedin ve Alihi ve Sahbhiyemagin, kime tabi ahbû ihsanîn ila yemeddîn. Ama bâdû falâm, ey yehl-ıkhwan, fînna ıxtalât-kitâbi-kitâbûllâh ve ıxtalât-hedîyehediyûseyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam. Bşhr-ı amûr muhtesatûha ve kûl muhtesim bidâh ve kûl bidâtîn e kulla dalaletin sahibi ha fi ve, ve bil senedi muttasil ila Nbi sallallahu aleyhi ve sallama. Enehu kahl. Etekafo 20 fi Ramazana ke hajjeyni ve umreteyn. Sada karasulullah fi ma kahl evi te Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri ibadet ve taatlerinizi kabul eylesin. Rahmetine, ikramına, ihsanına bu ibadetleri vesile eylesin. Dualarınızı, taleplerinizi, isteklerinizi sizlere ve bizlere ihsan eylesin. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerinden bir miktarını zaman müsaade ettiği nispetle okuyacağız. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce evvela ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliya Allah'ın ruhları için, hasreten Ümmet-i Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan Sadat ve meşayi i Turku Aliyyemiz'in cümlesinin ve halifelerinin, mülklerinin mühiplerinin ruhları için, şu eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahdin hocamızın ruhu için, hocamız Muhammed Said-i Bursavi için, bu eserin içindeki hadislerin ve malumatın bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan cümle alimlerin ve ravilerin ruhları için, ve uzaktan ve yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu mescide toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin, akrabasının yakınlarının, dostlarının ruhları için bir hediye olsun diye biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun Peygamber Efendimizin sünnetine muvafık bir tarzda ömür sürüp huzuru Rabbil alemine sevdiği razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için buyurun bir Fatiha 3 İhlas-ı Şerif okuyalım öyle başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Tersim mukaddimesinde metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Ramazan'da itikaf yapmanın sevabıyla ilgili bu hadisi taberani rivayet eylemiş Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem itikafu aşrim fi ramazan Ramazanda on günlük bir itikaf Ke hacceteyni ve umreteyni iki haç iki ömre yapmak gibidir. O kadar sevabı fazladır. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın içinde mescide çıkıp evi terk edip, odasını, ailesini, evini terk edip mescide çıkıp gecesini, gündüzünü ibadete tahsis edip öylece kalmıştır, ibadetle vakit geçirmiştir, mescitte oturmuştur. Böyle oturup ibadet maksadıyla mescitte yatıp kalkıp hiç dışarı çıkmadan ibadet etmeye itikaf derler. Bu itikafı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz evvela Ramazan'ın ortasındaki ortasındaki 10 günde yapmış. Ondan sonra da en sonundaki 10 günlerde devamlı yapmıştır Peygamber Efendimiz. Bu sünneti herkesin yapması lazım. Bir beldede de hiçbir kimse yapmazsa bu sünneti o belde ahalisi hepsi mesul olur. Ama içlerinden birkaç tanesi yaparsa efendim kifayet eder. Ötekilerin hesaba çekilmesi kalkar diye söylenmiştir. Vaktimiz ayarlanmalı. Zamanımızı ona göre tanzim etmeliyiz. Ramazan'daki bu itikaf sünnetine biz de riayet etmeye çalışmalıyız ki sevabı çoktur. Bir de malum Ramazan'ın son on gününde arayınız o saklı olan Kadir gecesini buyurmuş Peygamber Efendimiz insan itikafa girince de o Kadir gecesini ihya etmesi mümkün olur o on gün içinde artık o Kadir gecesine rastladığı zaman da iki haç iki ömre değil hayrun min elfi şehrin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu için çok büyük hayırlara mazhar olur İnşallah önümüzde işte Ramazan gelecek. Küllüatin, karibin her her gelecek vakit geliverir. Ne kadar müddetli olursa olsun çabucak geliverir. Allah sıhhat afiyetle bizleri Ramazanlara eriştirsin. O Ramazan'ın sonunda da bu itikaf sünnetini yaparak Peygamber Efendimizin bu tavsiyesinin bu hadis-i şerifte anlatılan mükafatlarına da ermeyi cümlemize Allah nasip eylesin. İ'dilu beyne evladiküm fin nihli kema tuhibbuna en yetilû beynekum fil birri vel lutfi. Sadaka Rasulullah bu hadisi i şerif En Nu'man İbni Beşir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş isnadı Hasan bir hadisi i şerif İbn Hibban da ve Taberani'de, Beyhaki'de geçiyor. Peygamber Efendimiz evlatlarımızla ilgili bize tavsiyede bulunmuş. Buyuruyor ki: "İdilu adalet ediniz. Beyne evladiküm evlatlarınız arasında finni hali nihal nihle veya Efendim başka hareketlerle de caiz kelimesinin cem'i hediye, bağış, ikram. İnsan baba olarak, büyük olarak evladına bir şey verir. Tarla verir, ağaç verir. Efendim, para verir, sermaye verir. Ha, böyle bir şey yaptığınız zaman evlatlarınıza yaptığınız bu ikramlar hususunda adaletli olun. Kızıma şu kadar verdim. Şuna da şöyle vereyim. Ötekisine vermiştim. Belki oğlum bu şehirde değil ama ona da göndereyim diye adalet edin. Nasıl ne en yadilu betweenkum bil ve lutfi. Onların sizin aranızda efendim lutfuhta ve size itaatte iyilik yapmak hususunda adaletli olmasını istemez misiniz? Onu istediğiniz gibi siz de onlara şey yapın. Yani evladınızı nasıl istersiniz? Bana karşı itaatli olsun özümü dinlesin, hürmet etsin, efendim, evlatlık vazifesini yapsın bana karşı, ben onu yetiştirinceye kadar neler çektim deriz. Onun bize evlatlık vazifesinde adaletle, dikkatle, lütf ile, ikram ile hürmet ile muamele etmesini isteriz ya, ha, onu öyle istediğiniz gibi siz de evlatlarınıza yaptığınız bağışlarda, ikramlarda adalet edin. Birisine bütün gücünüzle yüklenip, bunu seviyorum, bu sevimli evladım, al evladım, tarlalar senin, katlar senin, mallar senin, paralar senin. E ötekisi, o biraz asi de, hoşuma da gitmiyor, sevmiyorum, onun için bana bir şey vermiyor. Filan derler, bazen böyle şeyler olur. Demek ki adalet edeceğiz evlatlar arasında. Ki onlar da bize adalet edebilirler manevi bakımdan. Bu böyle bir manevi kaidesi de vardır ki sen öyle yapınca o da o da kendi vazifelerini idrak eder de sana karşı hürmette kusur etmez inşallah. Kıyamet alametlerindendir anaya babaya asi olmak. Hatta anasını babasını öldürmeye kalkışmak. Olur mu demeyin şu kulaklarımla bana gelen ziyaretçi kardeşlerden birisinden duydum yani. İmam Hatip'e de verdim diyor. İyi yetiştirmedin mi dedim. İyi yetiştirmeye gayret ettim diyor. İmam Hatip'e de verdim çocuğum ama diyor. Yolumu kesti, çifteyle beni vurmaya kalktı diyor. Hep kıyametin yakın olduğunu söylüyoruz ve hiç kılımız kıpırdamazsa olur mu? Yani kıyamet yakınsa aklının başına devşir, ibadetlere sarıl, Günahlardan tevbe eyle, Cenab-ı Mevla'nın yoluna gir, hazırlığını yap. Bak hemen arkasından da zaten Eşrat-ı Saat denilen kıyamet alametleriyle ilgili bir hadis-i şerif geldi. Ödüd Sitten beyne yedeyiz saati mevti sümme fethü beytil maktisi sümme mutan ye khuzufikum ke kusasul gonomi sümmes tufadatul mali hatta yu'tarra rajulu 100u dinarin 100u dinarin fe sahita, sümme fitnetun la yabqa baytun min al-arab illa dakhalatu sümme hüdnetun, ve beyne benil asfari fiyabdilrûn fiyâtu nekum tahte 80 zayeten tahte külle zayetin isna aşera elfen. Bu hadisi şerif, Bukhari'de Afib bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Bu Afib bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Tebuk gazasında Peygamber Efendimizin yanına vardım, Deriden bir çadır içindeydi. Ondan sonra böyle buyurdu. Bu hadisi orada duydum. Bu hadis-i şerif kıyametin alametlerini sayan bir hadis-i şeriftir. Bazı alametlerini sayan bir hadis-i şeriftir. Biz de şimdi açıklayalım. Üdüt, say, sırala, şu olacak, şu olacak, şu olacak diye sitten altı tane alamet say, beyne değil sağa kıyamet kopmasından önce şu altı alameti sayıp bunlar olur birer ikişer beş altıya kadar ondan sonra kıyamet kopar neymiş ilk başta mevti buyuruyor peygamber efendimiz benim vefat etmem ahir zaman peygamberidir peygamber efendimiz o vefat etmeden öyle kıyametin kopacağı bahis konusu değildi onun vefatı bir birinci alamettir İkincisi, Sümme Fetül makdisi. Beytül Maktisi, Beytül Maktisin, biz buna Kudüs diyoruz bu şehre, Beytül Maktis derler Arapçada daha ziyade, Beytül Maktisin fethedilmesi. edilmesi, bu da kıyamet alametlerindendir. Ve bu fethedilecek edilecek de bir de harab olacak. Diye şartla izah edilmiş. Efendim e, harap, harabe haline gelmesi demek ki Kudüs'ün fethedilip harab olması meselesi de var. Sümme mutan bu mutan kelimesi ala vezni butlan diyor. El mevtü'l kesir yani kitle halinde ölüm. Mevt kelimesinden geliyor. Kitle halinde ölüm. Hayvanlar arasında salgından dolayı ölümler olur ya yani bir salgın gelir şu kadar koyun gider. Şu bir salgın gelir, bu kadar sığır gider. Onun gibi böyle toplu ölüm olacak. Ye'khuzu fikum ke kusasil Koyunlara giren salgın hastalık gibi sizin içinize girer ve sizi böyle harab eder. Böyle bir ölüm, topluca ölümler de, salgın ölümler de olacak. Şartlarından kıyametin alametlerinden birisi de budur. Sun mastifada tul mali Sonra mal çoğalacak. Biliyorsunuz peygamber efendimizin zamanında çok değildi her şey. Şimdi bollaştı. Çok bollaştı. Hatta ben hatırlarım bizim ahbaplardan, arkadaşlardan, dandıklardan kimselerle gitmiştik ziyaretine bir zat-ı muhteremin. Diyor ki, şimdi bez, kumaş, ayakkabı vs. çok bol. Ben diyor, hatırlarım çocukluğumda Efendim nereden temin etmişse anam babam bir şeker çuvalı temin etmişti. Şeker çuvalından bir don yapmışlardı bana. Yani don dediğimiz pantolon demek. Üste giyilen bir şey yani iç kıyafeti değil. Şeker çuvalından. Artık o bayramda benim böyle cakamdan çalımımdan çocuklar yanıma yaklaşamadılar. Öyle çok güzel bir şey giymiş gibi. Çuvaldan yapmışlar yani. Kesmişler. Çuvaldan bir pantolon yapmışlar dizinin altında, bileğinin üstünde artık cakasından kimse yanına yanaşamamış. Neden? Yok dokuma. Şimdi elhamdülillah memleketin her tarafında efendim dokuma imkan fabrikaları var. Efendim gıda bol. Adana'da mahsul oluyor, hamlen yükletiyorlar, İstanbul'a getiriyorlar, Ankara'ya getiriyorlar. Biz buradan pazardan bol bol görüyoruz, görüyoruz, alıyoruz da kıtlık nedir? Biz bilemeyiz yani hiç badem kabuklarının böyle övütülüp yenildiğini bilir misiniz? Ağaç kabuklarının kemirildiğini bilir misiniz? Çarığını pişirmiş bizim amcalarımız da. Kafkasya'ya harbe gitmişler. Yolda aç kalmışlar. Çarık denilen şey, deriden yapılan, ayaklara böyle bağlı giyilen şey. Sonunda çarıklarını pişirmişler su koyup. Vay be, bayağı da tatlı oluyor diyerek yemişler. Çarık deri biz böyle et alsak şeyden ayırırız da atarız o kısmını şimdi. Deri kısmını yemeyiz yani. Yağlarını ayırıyoruz çatalla bıçakla şöyle. Efendim şeylerini ayırıyoruz. Beğenmediğimiz her türlü şeyini lop etlerini yiyoruz. Yani o kıtlık nedir? Tabii bilmiyor Sığırların ayaklarının bastığı yerlere biriken sulardan su içtiğimizi çok biliriz diye ben duyarım, duymuşum yani. Zeytinlerin böyle üçer üçer evlatlar arasında bölüştürüldüğünü, sana az geldi, bana çok geldi, o benim zeytinimi aldı diye kavga eden aileleri duymuşum. Şimdi bolluk. Peygamber Efendimizin zamanında daha da tabii orası yoksul bir diğer, böyle mahsul falan çok değil, çok sıkıntılar olurdu. Onları uzun boyu anlatmayalım. Kıyamete doğru mal çok artacak. Çok artacak. Nasıl bir işaretle bildiriyor peygamber efendimiz? Hatta yu'ter racülü <gülüyor> mi eted dinarin. Adama yüz dinar verilecek. Yüz dinar verilecek. Buyur al diye. feyas hatu. Feyezallü sahitan. Kızacak. Bu kadar az da şey verilir mi? diye. Yani o kadar bol miktarda verildiği halde Azımsayacak da dilenci, hani dilenciye hıyar vermişler, eğri diye beğenmemiş atasözü gibi, az bulacak. O kadar çoğalacak mal, bolluk olacak. fitnetün la لَا يَبْقَى min arabi الْارَبِ اِلَّا دَخَلَةُ Sonra bir fitne çıkacak, bir karışıklık çıkacak ahir zaman fitnesi ki, Araplardan hiçbir ev kalmayacak ki o fitne onun içine girmiş olmasın. Her Arap'ın canı yanacak o fitneden. O fitneden her eve girecek acısı o fitnenin orayı kara karış karıştıracak. ve Sonra bir anlaşma olacak sizin ile sarı oğulları arasında. Sarı oğullarından maksat batılılar. Rum diyor, yani Romalılar, İtalyanlar, bilmem Avrupalılar yani. Rum dediğimiz şu Yunanlılar değil sadece. Onlar Rum deyince Roma İmparatorluğuna dahil Batı kısmını kastederlerdi. O Araplar o devirde. Yani ah. e, onlarla bir anlaşma olacak. Suh olacak. Ama feyagdurun gadir edecekler. Anlaşmalarına uymayacaklar. Anlaşmayı bozacaklar, kalleşlik edecekler, ahit bozuculuk edecekler. Tüm ülkem tahte semanine gayeten 80 80 bayrak altında gelecekler sizin karşınıza savaşmaya size. 80 bayrak altında gelecekler, tahte külli gayetin isna aşere elfen her bir bayrağın altında 12 bin askeri olacak. Yani eder 980 bin kişilik bir ordu. Bunlarla Müslümanlar çarpışacaklar. Allah'ın izniyle Müslümanlar yenecek. Allah'ın lütfu keremiyle. İşte bunlar kıyametin alametleridir. Buradan bir çok dersler çıkartabilir de insan düşünüp taşınıp fakat Peygamber Efendimiz eskiden de ileriden de haber vermiştir. Geçmişten de, gelecekten de haber vermiştir. Peygamber Efendimizin sünnetine sarılalım bize her şeyi bildirmiştir. Hatta şu zamanda yapacağımız şeyleri bile bildirmiştir. O kadar böyle e, hadis-i şeriflerde bildirilmiş şeyler var ki hah diyoruz tam Sadaka Resulullah fîmâkâd ne doğru söylemiş söylemişsin ne doğru söylemişsin ya Resulullah tam dediğin gibi çıktı diyoruz. Kıyamet alametlerinden bir tanesi şeyde ''En yürebbiye raculu cerven lehu hayrun en yürebbiye veleden lehu'' diye bir şey ibare geçiyor. Adama köpek yavrusu beslemek, evladını, evlat yetiştirmek, evlat edinmekten daha hayırlı gelecek. Kıyamet alametlerinden birisi. Bu ne demek? Bu ne demek? Olur mu böyle şey? Evlatla köpek yavrusu bir olur mu? Köpek enciği. Bir köpek bir doğurdu mu altı yedi tane birden doğurur. Ne kıymeti var köpek enciğinin? ha Almanya'ya bir git gör. Herkesin kucağında bir köpek simidini ısırıyor bir de ona tutuyor. Dondurmasını bir kendisi alıyor bir de ona yalatıyor. Efendim e, arabaya biniyor yanında. Arabada ona özel yer yapmış. Köpek lokantası, köpek oteli, köpek förü, berberi. Efendim köpek için pirzolalar, bilmem neler, bilmem neler aklınız durur yani. E Almanya'nın nüfusu azalıyor. Neden? Evlat edinmek istemiyorlarmış. Köpek köpekle avunuyorlarmış. Bak sadaka Resulullah. E onlar Almanmış. Bize de geliyor. O huyların hepsi böyle batıdan rüzgarların esip esip bulutları böyle bu tarafa getirdiği gibi, balkanlardan soğuk hava sarktı geldi, hava soğudu dediği gibi meteorolojinin, o kötü huyların hepsi geliyor. Şimdi başladı herkes köpek besleme burada da. Halbuki içinde köpek ve şey, suret olan eve melek girmez diyor Peygamber Efendimiz. Köpek içinde efendim tükrüğünde hastalık olan, kuduz olabilen efendim, etinde kusurlar olan bir mahluk onu mecburiyet olmadıkça hani koyunlarıma bakacağım evimin bahçesinde bekçilik edecek diye bir mecburiyet olmadıkça beslemek doğru değil eve almak doğru değil ama benzeyecekler öyle benzeyecekler ki bu müslümanlar o avrupalılara o kafirlere o müşriklere bir deliye girseler arkasından onlar da girecek deliye girer mi müslüman girmez ama aklı başından gidince kendisinin elindeki kıymetlerin, hadislerin, ayetlerin, hükmünün ehemmiyetini anlamaz duruma gelince dininden kopunca ötekilerden beter olur. Ötekilerden daha beter olur. Allah bize uyanarsın. Allah bizi sünnetinin yolundan ayırmasın Peygamber Efendimizin. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun ömür sürmemizi bize nasip eylesin. Müslümanlığın aslına, özüne sadık eylesin bizi. Hakkı hak olarak görmeyi, ona tabi olmayı nasip eylesin. Batılı batıl olduğunu hemen şıp diye anlayıp, müminin felasetiyle bakıp, batıldan uzak olmayı nasip etsin. Bizi kafirlere alet etmesin, oyuncak etmesin, maşa etmesin, bizim elimizden Müslümanlara zarar verdirtmesin. İki paralık dünya metahına aldanır, onlarla yaldakçılık eder ondan sonra müslümanlara dünyanın zararını verir o durumlara düşürmesin Allah bizi a'ribul kur'ane ve tebi'u qaraibehu ve qaraibuhu fera'ituhu ve hududuhu fe innel kur'ane nüzile ala hamsete evcuhin halalun ve ve ve ve karmeru <fâmelu> bil halale veşteni bil haram ve e, ve tabi'ul muhkem ve ahku bil mutashabih ve atebiru bil emsar Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet edilmiş hadisi şerif Kur'an-ı Kerim'i okumaya teşvik ediyor Peygamber Efendimiz bizi bu hadisi şerifte buyurmuş ki Kur'an-ı Kur Kerim'i inceliklerini böyle dikkat ederek tahlil ede ede okuyunuz. Tahlil ede ede okuyunuz. Yani ne demiş, nasıl söylemiş, neden öyle dememiş de bu tarzda ifade etmiş, niye şu kelimeyi kullanmış, niye önce bunu kullanmış da sonra ikinci kelimeyi bunun arkasından getirmiş inceliklerine dikkat ede ede Kur'an-ı Kerim'i öyle okuyun. Çünkü içinde çok ince manalar vardır, bedialar vardır. Hemen onları insan öyle sezebilir. u tebîu garâibuhu. Yani garip yani herkesin bir defada hemen anlayamadığı sözleri vardır Kur'an-ı Kerim Allah kelamı. Asırlara hitap eden bir kitabı aziz onun böyle hemen herkesin anlayamadığı sözleri vardır. O, o sözlerinin peşine düşün. Esrarını anlamaya çalışın. Ne demek istiyor acaba? Bu sözündeki nükte nedir? Hikmeti nedir diye hikmetlerinin peşine düşün. Ve garâibuhu farâiduhu ve hududuhu Çünkü o ince hikmetlerin içinden Allah'ın emirleri, farzları ve yasakları çıkacak. Şunları yapın, bunları yapmayın diye ince ince manalar çıkacak. Onun için Gazali Hazretleri demiş ki bu Meliki Cebbar, Kadir Mutlak olan Allahu Teala Hazretlerinin kelamıdır. Efendim onu öyle beşerin kolay anlanması mümkün değildir. Her harfinin hikmeti vardır. Onu çok dikkatli okumak lazım. Lâlet tayin bir söz değil. Laletten bir söz değil. Böyle tavsiye ettikten sonra buyururken berafendimiz: Fe innell Kur'an'e nezle ala hamseti evcuhin. Kur'an beş vecih üzere inmiştir çünkü bir beş yönü vardır inen ahkamın bir yani grup demek. Beş kısımdır. bir halal, iki haram, üç muhkem. dört müteşabih, beş emsal. Halal işte Allah'ın helal ettiği şeyleri bildirir. Uhulleleküm saydul bahri Deniz avı size helal kılındı. Efendim hurrima aleykümül meytetu ve demü velahmül hinzir Size ölü eti, efendim hınzır eti, efendim kan şey haram kılındı. Böyle helali, haramı bil ayetler. Sonra muhkemi bildirir. Yani muhter vardır müteşabih ayetler vardır Kur'an'da. Bu taksimatı Kur'an-ı Kerim'in kendisi Ali İmran Suresinin başında Allah-u Teala Hazretleri yapıyor. <Stevens articulate> Minhu ayatun muhkematun hünne ümmül kitabı ve ukharu müteşabihat diye. Muhkem ne demek? Ayyâ, şeyleri efendim, ibaresi tahkim edilmiş efendim e, manası apaşikar anlaşılabilen Müteşabih ne demek? Bakanın herkesin kolay kolay anlayamayacağı veya yeri gelir ki Allah'tan gayrısı kimse anlayamaz. Yani kullara kapalıdır o tarafı, öyle esrarlı. Muhkem ayetlerine tabi olun, müteşabih ayetlerini de hak bilin. Tamam, Allahu Teala Hazretleri böyle buyurmuş, esrarını kendisi bilir. Mesela buyuruyor ki, seninle beyat edenler ki ederler gelirler elini tutarlardı peygamber efendimiz ya Resulullah. sen Allah'ın elçisisin biz sana tabi olduk ver elini anlaşalım diye tutarlardı diyor ki Allahu Teala Hazretleri fetih suresinde innellezine yubayi'unike innema yubayi'unallah seninle beyat edenler Allah'la beyat etmiştir yedullahi fevka edihim Allah'ın eli Onların elinin üzerindedir. Yani anlaşma yapanların üstüne bir el daha konulsa hani tamam ben de katılıyorum gibi. Peki Allah'ın eli nasıldır? El kelimesi niye kullanılmış burada? Bu kudret manasına mıdır? Yoksa efendim şöyle midir, böyle midir? Bizim anlamamız mümkün değil. Ama böyle buyurmuş, böyledir bu. Müteşabihin de kabul edeceğiz. Sonra... Ve atebiru bil emsal, içindeki kıssalarından da anlatılan Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası var, Nuh Aleyhisselam'ın kıssası var, oğlunun gözü önünde boğulması var, Firavun'la Musa Aleyhisselam'ın hepsi ne kadar hikmetli, ibretli şeylerdir. Efendim, onlardan da ibret alacağız. Onlar, onlar ibret alalım diye. Fa atebiru ya ulul efsâr. İbret almak için şey yapılmıştır. İşte Kur'an'ı böyle okuyacağız. Kur'an-ı Kerim gazete okur gibi okunmayacak. Dikkatli dikkatli okunacak. Meşhur Pakistan şairi var. İkbal. O anlatıyor ki Kur'an okurmuş. Gençliğinde Kur'an-ı Kerim okurken babası gelirmiş evladım Kur'an mı okuyorsun dermiş. Evet baba Kur'an okuyorum. İşte önümde Kur'an-ı Kerim. Gidermiş gelirmiş. Evladım Kur'an mı okuyorsun? Sonradan anladım diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun ama gözünle mi okuyorsun? Manasını takip ederek, derin derin manasını düşünerek mi okuyorsun? Demek istermiş. Ben de şeyde okudum. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin tabakat Sufiyesi'nde okudum. Çok hoşuma gitti. Diyor ki Sülemi bir büyük alemin hayatını yazmış. Orada hayatında o alim diyor ki biz hocalarımızdan böyle gördük. Onlar da hocalarından öyle görmüşler. Bu iş böyle gelmiş. Onlar 10 on ayet okudular mı? O 10 ayeti tatbik ederlermiş. Hayatlarına sindirirlermiş. Ahkamına göre tanzim ederlermiş hayatlarını. İyice hazmettikten sonra öteki 10 ayeti öyle giderlermiş. Böylece biz Kur'an-ı Kerim'in kralini ve tatbikatını beraber öğrenerek yürüttük. Biz de öyle okuyacak ne iyi olur. 10 ayet oku. Ne diyor o ayetlerde? Onları yapmaya çalışsak, çalışsak. Ondan sonra öteki 10 ayete geçsek, onları yapmaya çalışsak. Öyle öyle. O zaman Kur'an-ı Kerim hakikaten öğrenilmiş olur. Şimdi bir kardeşimiz diyor ki, ben bu şeyi merak ettim geçtiğimiz hadis-i şerifte. Her Arap'ın evine dahil olacak bir fitne. Bu ne demek acaba? Efendim, hiçbir Arap evi kalmayacak ki, Araplardan hiçbirinin evi kalmayacak ki, ona girmiş olmasın bu fitne. Ahir zaman fitnesi tabii, teferratı hakkında burada geniş bir malumat yok. Ama bugünkü Arap alemine şöyle bir bakacak olursak, biliyorsunuz, efendim, Irak ile İran çarpışıyor. İran'ın hududunun, doğu tarafında, efendim, irak Acem denilen kısım var. Ahali... Efendim bir sınır ayırmış bunları ama, Iraklılar saldırmış İran'a. İranlılar onlara karşı koymuşlar. Şimdi etmişler, çarpışıyorlar. Efendim, Ürdün'den asker toplanıyor. Irak'a yardımcı gidiyor. Suudi Arabistan'a malzeme geliyor. Malzeme efendim büyük büyük Mercedes tırlarıyla yüklenip yüklenip efendim Irak'a gidiyor. Suriye efendim filanca tarafla müttefik, filanca tarafla bozuşmuş durumda efendim Yemen ikiye ayrılmış Kuzey Yemen, Güney Yemen efendim Körfez ülkeleri şöyle yapmış böyle yapmış derken yani şöyle bir huzur içinde, barış içinde sulh ve sükun içinde bir ev bir şey yok bir ülke yok. Ayrıca Iraklı bir kardeşimize soracak olursanız Irak'ta durum nasıl ben bir sordum misafir halinde aramızda dedim yani Irak'ta durum nasıl? Dedi ki Irak'ta baştaki idareci Mısır'da Firavun Musa Aleyhisselam'ın kavmine o zaman ne yapmışsa öyle yapıyor. Ne yapıyor? Efendim yukattilu ebn akum ve yestahi nisa eküm. Erkekleri öldürüyor. Kadınları efendim sağ bırakıyor, tek bırakıyor geride. Onlar da tabii nasıl, ne hallere sokuyor Allah bilir. Şimdi o durumda. Şimdi Iraklı olup da bağırı yanmayan aile yok. Iraklı olup da bağırı yanık olmayan, bir ah dediği zaman ah, ahının şerri göklere çıkmayan, dumanı gökleri tutmayan bir insan yok. Her evden muhakkak birkaç kişi cepheye zorla gönderilmiş. Zorla çarpışılıyor. E ölüyor ölünce şehit mi olabiliyor? E, i̇ki Müslüman yani karşı karşıya gelince efendim katil de maktul de cehennemdedir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Neden? Yani katil cehennemdedir de ya Resulallah maktul neden cehennemdedir diye soruyorlar da diyor ki o da kardeşini öldürmeye hırslı diye fırsatı bulsaydı o da onu öldürecek diye deniliyor. Çok fena bir şey. Yani i̇nsanın gidip de Efendim bizim Osmanlıların yaptığı gibi küffar ile harbi gibi değil bu. Çok zor. Şimdi bu hali biraz daha büyütün. Biraz daha şümürlendirin. Efendim Mısır'a bakın, Sudan'a bakın, efendim başka yerlere bakın. İşte Libya ile Mısır'ın arasındaki bozukluk, işte Cezayir ile Fas arasındaki bozukluk. Cezayir'de Ramazan efendim perşembe günü olursa ille Fas'ta cuma olurmuş. Neden? Zıt olduklarından ya zıt olmak başka, Ramazan'ın gelmesi gitmesi başka. Bunu bana öyle diyorlar yani orayı tanıyanlar öyle diyor. Subhanallah. Müslüman'ın ibadetiyle oynanır mı yani bu ibadeti işte bakacak ona göre orucunu tutacak şey yapacak. Zaten girmiş bir fitne. Zaten Ürdün'deki kardeşler rahat değil. Suriye'de biliyorsunuz Hama şehrini yağma ettiler, alt üst ettiler, evler yıkıldı. Camiler yıkıldı, bir şey kalmadı. Ahali camiye sığıldı, topa tuttular. Okuduk yani Hama Hama şehri olmaktan, olmaktan çıktı diye söylediler. Ee, Irak'tan e, haberler öyle. Yemen'den vesaire'den hep duyuyoruz, çarpışıyorlar birbirleriyle. E, şeyden efendim Etiyopya'da Müslümanlar var, açlıktan kırılıyor, dünya yardım etmiyor. Efendim Sudan'da Cefe'nin numeli efendim işte idareyi değiştirmiş ama şu kaynaşma var bu kaynaşma var. Libya çattı efendim Fransızlar Libya Çat'ta diye oraya asker gönderiyor. Hiçbir İslam diyenle şöyle bir huzur rahat bir şey durum yok. Bunu daha da büyütün. Bu kafirler, bu kafirler Müslümanları 20 sene, 30 sene, 40 sene önceden planlarını yapmışlar. Birbirlerine düşürmek için, içlerinden bölmek için, birbirlerine kırdırmak için planları yapmışlar. Şimdi biz neticeyi görüyoruz. Ben şuna benzetiyorum. Alırlar koyunu keserler. İlk önce omurgasına kadar keserler boynunu. Kanı akar, akar, akar, akar, akar. Ondan sonra omurganın içindeki omuriliği bıçakla şöyle dokunurlar. Onu da kestikten sonra kafayı öyle kopartırlar. Yoksa... Olmaz yani. Bir duruşta böyle kafayı kesmek olmaz ya. Şimdi ben bakıyorum bu Müsl İslam alemindeki kıpırtıları artık o Omur omuriliğin içindeki damara bıçakla böyle şey yapmak gibi görüyorum yani kasabın. Parçalamışlar, perişan etmişler. Kardeşi kardeşe kırdırtıyorlar ve her tarafı da şey yapmışlar, yakıp yapmışlar. Müslümanlar yani uğraşıyorlar, biliyorlar ki yürekleri yanıyor ama güçleri de yetmiyor yukarıdaki münafıkları geçmiş başına yani münafıkları başına geçmiş idarelerin salih insanlar kıyıda köşede kalmış efendim meydanı kötüler almış iyiler mağdur ekseriyet de olsalar mağdurlar efendim diyorlar ki beşte dördü şu fikirledir beşte bir üzülmeder Suriye'de efendim Irak'ta hakeza, bilmem bilmemlerde hakize bunun biraz daha ileri derecesini düşünün daha 50 60 sene varsa mesela veyahut daha fazla varsa işte fitneyi o zaman anlayın. Hiç yüreği yanmadık bir anne kalmayacak. O Beyrut'un bombardımanını bir görmediniz mi? Beyrut bir zamanlar Orta Şark'ın İsviçresiydi. Orta Şark'ın İsviçresi Beyrut. Herkes eğlenmeye, zıkkımlanmaya oraya giderdi Araplarda. Her türlü eğlence, sağ söz, içki, kumar vesaire oradaydı. Allah bir felaket verdi. Beyrut'un üstünde şimdi, taş üstünde taş yok. Gazetelerde görüyoruz efendim bombardıman olmuş, işte bir perişan aile, işte bir anne saç baş yoluyor, işte ölünün başında yakınları böyle şey yapıyorlar. Başladı bile yani. İsrail bir kısmını işgal etti. Onun için yani bu her eve girecek fitne, işte buradan kıyas et. Hani Perşembenin gelişi çarşamadan bellidir. <gülüyor> evet. Geçelim ömür hadisi şerife. Atı saile velevca eke ala teresin. Ve atul ecire hakkahu kabla en yucfe arakuhu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten İbnü'n Necar'ın kaydettiği bir hadisi i şerif. İki husus var bu hadis-i şerifte anlatılan. Birisi dilenen, bir şey isteyen kimse, ötekisi çalışan insan. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, ''A'tı sahile velev câike alaferesin Dilenen, isteyen kimseye eğer at üstünde bile gelse istediği şeyi ver. Veyahut bir miktar bir şey ver. ve canım at üstünde geliyor. At üstünde geliyor ama eğer onun imkanı müsait olsaydı o atlı demek yani zengin itibarlı bir kimse yüzünü yıpratıp da kızartıp da gelip senden efendim üç kuruş beş kuruş istemezdi demek bir dar duruma düşmüş ver. ikinci kısım ve Atıl Eciyre hakkahu ücretle çalıştırılmış işçiye çalıştırdığın kimseye efendim ücretini hakkını ver hak etmiştir çünkü onu çalıştı hak etti ne zaman verecek kabl en yecüf ve arakuhu anlarındaki teri kurumadan işi bitirir bitirmez aldı altı ay geçiyor sekiz ay geçiyor işçinin ücretini vermiyor suudi arabistan'a hevesle gitti bizim arkadaşlar. E hadi gidin dedik kendilerine de. Orada yani bir hac etseniz, bir ömre etseniz kârınız yanınıza o kalır manevi bakımdan. Efendim işçi kardeşlerimizden bazıları ne oluyor, nasıl oluyorsa 6 ay geçmiş, 8 ay geçmiş parasını alamamış. Libya'ya gittiler, çalışıyorlar. Kardeşlerimiz, bilmem şirketler, şeyler parasını alamıyorlar. Yani ahde vefa kalmamış. Çalıştırıyor fakat çalıştırdığı insana parasını vermiyor. İslami bir şey değil. Hakkını hemen ver. Ama buna karşılık şimdi bunun da ters tarafını da söyleyelim bu devirde. Her şeyin bir bozulduğu bir devir olduğu için siz hüsnü niyetle al kardeşim diyorsunuz, parayı veriyorsunuz. Adam işi bitirmeden kaçıp gidiyor. Hadi yarım bıraktı. Ben şimdi nerede bulacağım bu tam yarım kalmış işi tamamlayacak başka kimseyi? Yani öyle de oluyor. Benim şahsen başımdan geçti. Yani bir kere bizim evin sağa solu fazla harap oldu, badana boya yaptıralım filan derken çok zor oluyor. Bir de dilenmeyi meslek edinmiş adamlar var. Senin merhametini istismar ediyor. Evet atın üstünde de gelse ver ama yani iyi niyetli bir insan demek bu. Yani bakarsın Müslüman bunu meslek edinmemiş. Öteki herif cebi dolu efendim öbür tarafta apartmanı var geliyor senden istiyor. Açım açığım bilmem ne. Peki diyoruz biz şimdi. Şeyde İstanbul'da öyle karar aldık arkadaşlarla. Ver adresini eğer muhtaçsan maaş bağlayacağız sana. Ver adresini bir görelim. Bir bulunduğun yeri bir görelim. Adres vermiyor, kıvırttırıyor, bilmem ne, açım diyor, hiç olmazsa yol parası. Yol parası da yok. O zaman yol parası da yok. Çünkü e, ona alışmış. Evim yok, bilmem neyim harap, Efendim, çoluk çocuğum perişan. Peki ver adresini. Ben kendim gözlerimle göreyim, torbaları pinişlerle, unla, şeyle, çuvalları doldurayım, getireyim sana vereyim. Odun alacağım, kışlık şeyim yok. Tamam, ben ben bir araba odunu getireceğim, senin evine yıkayacağım. Neredir? Hayır, o zaman vermem diyor. Ben de sana o zaman onu vermem, çünkü sen ne yapacağım dedi ki onu nerede kullanıyorsun, ne ihtiyaç muhtaç mısın, değil misin? O duruma gelmiş, yani her her şey bozulduğu için şeyler de bozulmuş. Fakat siz gene bir insanın Yüzüne bakarsınız, haline bakarsınız, muhtaç hakikaten olabilir. Hacca gitmiş adam, bizim ülkemizden geçiyor, faslılar, Fransa'dan, İspanya'dan sonra gidiyorlar veya İtalya'dan geçiyorlar Tunus'a bilmiyorum. Hacı, arabası arıza yapmış, parasız kalmış. Geldi, boynunu büktü. Kattık motorcu ustasının yanına gittik arabasının yani ne kadarsa masraf şeyi yani yolda kalmış. Evet hacca gitmiş zengin adam ama yok şimdi burada. E birisi geldi hocam dedi otelde kalıyorum dedi. Giyimi kuşamı her şeyi yerlerinde ama dedi şu anda dedi şöyle oldu böyle oldu dedi ihtiyacım var dedi. E tahkik ettik. Gittik otele durumuna baktık şeyine baktık. Öyle olursa olur tabi yani bazen insan hani hocam rahmetli Dedi ki, Esat yanında para var mı dedi, biraz misafirlere ikram edecek, para kalmadı dedi, yani olabilir, fıs fıs yanıma geldi, yavaşça, eh, yani innel cevade kad bu derler Araplar, yani iyi Arap atı da bazen ayağı sürçer, yani zengin insan da bazen bir durum olur, düşüverir yani, bir şey oluverir, onun için at üstünde de gelse ihtiyacı varsa, onun ihtiyacını karşılığı vermek lazım, o asil insanlar, asil insanlar onun altında kalmaz. Zamanı gelir, o da onu şey yapar. Onu şey yapar. Eizze emrallah yuizyükellah. Kısa bir hadis-i şerif, Deylemi'den Ebu Ümame el-Bahili rivayet eylemiş, radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, e İzze emrallah, Allah'ın işini aziz tut, yuizzekallah. Iz, yu Emrin cevabı ama cezim halinde üstünlüğü okumak suretiyle gösteriliyor. Yani sen Allah'ın işini aziz tut, Allah de seni aziz eylesin. Allah'ın işi nedir? Yani Allah'a kulluk -u Teala Hazretlerine karşı senin vazifelerin. Allah'ın sana buyrukları, yasakları, Teala Hazretlerinin dini. Buna dikkat et. Bu işin kıymetli olduğunu, izzetli olduğunu bil. Ona göre muamele et. Allah da sana o zaman onun karşılığında ikramda bulunur. Eğer sen şey yapmazsan, Allah'ın dinini aziz tutmazsan o zaman Allah'ın yardımını bekleme. Sen Allah'ın dinine yardım edeceksin, Allah'ın emirlerini, yasaklarını tutmakta gayret edeceksin ki Allah da senin sıkıntılarında sana yardımcı olsun. Kanun ilahi öyle. Dilerse sebepsiz de verir ama hadisi şeriflerde geçiyor ki, ayette geçiyor, Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. وَيُسَبْبِدْ اَقْدَامَكُمْ Ayaklarınızı sağlam bastırır diye. Ayette de böyle geçiyor, hadislerde de var. Geniş zamanınızda Allah'a güzel kulluk edin ki daraldığınız zaman Allah dualarınızı kabul etsin, imdadınız yetişsin. Şimdi paran var, pulun var, sıhhatin yerinde, her şeyin, keyfin, her şey her bakımdan güzel durumda. Namaz kılmıyorsun, oruç tutmuyorsun, zekat vermiyorsun, hacca gitmiyorsun. Efendim vur patlasın, çal oynasın, para var, pul var, Mer Mercedeslere binip, Antalya'larda, deniz kenarlarında, plajlarda sefalar sürüp, kışın Uludağlar'da kayaklar yapıp geziyorsun. Allah bir amansız hastalık veriyor. Aman hangi hocanın duası makbul? Filanca hoca. Hadi gidelim ondan dua. Sen, sen genişlik zamanında Allah'a güzel kulluk ettin mi? Onun o cezası. İdam fermanı imzalanmış, bu adam şu yaptığı kabahatten dolayı kanunun şu maddesine göre idam edilecek. O adam artık cellede istediği kadar yalvarsın benim boynuma ilmiyi takma diye. İş bitmiş. Geniş zamanında Allah'a iyi kulluk et ki darlığında Allah'a dua ettiğin zaman duan icabet bulsun. Diğer hadis-i şerif. Bak kısa bu hadis-i şerif. Bunlar hatırda kalabilir. Eizze emrallah Allah. Kısacık. Ve Titu malem yu'ta ehadun minal enbiya ik kabdi. Nusirtu bir rubi <gülüyor> ve Titu mefati mefatiha'l ardı ve sünmitu Ahmed ve cu'ilel liye turabu tahura ve cü'ilet ümmeti hayral ümem 5 oldu Hz. Ali radiyallahu ve kerram allahu ve ceh efendimizden rivayet edilmiş daha başka raviler de var Ahmet ibni Hanbel'de geçiyor sahih Hasan diye de bir rivayet var bir hadis-i şerif peygamber efendimiz kendisine mahsus Allah'u Teala hazretlerinin bazı ikramlarını saymış bu hadis-i şerifte Buyuruyor ki o bana verildi. Ma lem yu'ta ehadun min minel Benden önce enbiya'dan hiçbir kimseye verilmeyen bazı şeyler bana verildi. Nedir onlar? Saymaya geçiyor. Nusirtu bir rubbi. Korku korku salmak, heybet ...suretiyle yardım olundum ben. Bu rivayette yok. Mesirete şehrin... ...bir aylık mesafeden... ...bir başka rivayette... ...mesirete şehreyni... ...iki aylık mesafeden... ...düşmanıma benim heybetim... ...yapışır... ...onu tir tir titretir... ...ödu patlar yani benden. Öyle bir korku... Sal ...salar Allah benden düşmanıma... Öyle bir korkuyla yardıma mazhar kılındım ben. Yani düşmanım benden korkar demek. Düşmanım benden korkar. Ne kadarlık mesafeden? Bir aylık, iki aylık mesafeden düşmanım korkar. Resulullah'ın yolunda yürüyen insanlardan da öyle korkar. Müslümanlar Resulullah'ın yolunda yürüseler, zaten has Müslümanlardan korkuyor, bütün bu emperyalistlerin ödü patlıyor. ''Aman has Müslümanlar olmasın, aman has halis iyi Müslüman yetişmesin, aman iyi Müslümanlar birbirleriyle el ele tutuşmasın, aman bir araya gelmesinler.'' Hakikaten korkuyor. Yani Resulullah'ın ümmeti olmanın şerefi olarak has Müslümandan gene korkuyorlar. ''Canım yere yatırmışsın, üstümüze çıkmışsın, bir omuzumuzu yere değdirmişsin, öteki omuzu da bastırmak durumundasın.'' Neredeyse onu da bastıracaksın, bizi tuş edeceksin. Ne korkuyorsun bizden? Belli olmaz diyor. Bu Müslümanlara akıl ermez diyor. Yani tepemize çıkmışken gene de ödü patlıyor. Ezmişken, geçmişken gene ödü patlıyor. Efendim fabrikamız yok, bilmem silahımız yok, sıkıntımız çok filan. Ona rağmen ödü patlıyor. Neden? Müslümanın işine akıl ermez. Müslüman kompültürleri bozar. Elektronik beyinleri çatlatır Müslüman. Müslümanın işine akıl vermez Bir iyi Müslüman olsun Müslümanlar İsterse silah olmasın elinde Onun için kafirin Uğraştığı asırlar boyunca Metodu neydi? Haçlı ordusu topluyordu saldırıyordu üstümüze Haçlı ordusu topluyordu sardı. Baş edemedi İçinden yıkmaya başladı Ağacı içinden kemirmeye başladı Ulu ağacı içinden Kemirmeye başladı çürüttü ağacı Şimdi bizim içimizde al bir İngiliz'i koy karşına, al bir Fransız'ı koy karşına, bizimkini de koy, bil bakalım sana bilmece. Hangisi Türk, hangisi İngiliz, Fransız? Mümkün değil anlamak. Saç aynı, efendim zibidi pantolon aynı, efendim tavır aynı, yüz aynı, efendim her şeyi aynı. Nereden bileceksin? Konuştur, o zaman bilirsin. Konuştursan gene anlayamazsın. Öteki belki daha insaflıdır. Öteki biraz daha insaflıdır. Bu insafsız. Bunun hiç akıl, bunun aletleri bozulmuş. Tamamen böyle. Yani çarpılmış bir araba çarptı mı çalışır mı çalışmaz. Bunun aletlerinin hepsi çarpıldığı için buna ne söylesem çalışmıyor kafası bozuk çarklar. Ötekisine bir şey söylesen çalışıyor tıkır tıkır tıkır tıkır. Belki Müslüman oluyor. Yani bakıyorsun o Müslüman oluyor. Var, profesörlerinden, gazetecilerinden, muharrilerinden, filozoflarından, doktorlarından, cerrahlarından bir sürü Müslüman olan insan var. O olur da bizimki, bizimki bozulduğu için, çarpıldığı için çalışmıyor. Allah evlatlarımızı güzel yetiştirmeyi nasip eylesin bizlere. İslam'a, Bizim kendimizin sarılmamız mühim değil. Sen şöyle biraz kenara çekil, uzaktan evladını bir kolda böyle bir gözetle bakalım. Senin yolunda mı gidiyor? Bir sabah dokunma, bakalım sen sen şey söylemeden kalkacak mı? Namaza kalkacak mı? Bir bir takım küçük imtihanlarla yokla bakalım nasıl. Tam senin gibi hamiyeti diniyesi var mı? Bakalım din nasıl sıkı sarılmış mı? Yoksa değil mi? Çok dikkat etmemiz lazım. Evladımıza bu ruhu aşılamamız lazım. Bilgi yığını değil. Bilgiyi hazmetmemiş insanlar üzerlerine kitap yükletilmiş merkeplere benzetilmiş. Merkebin de sırtında kitap var. Ne olmuş yani? O kadar o kadar bilgi. Ne olacak? Mühim olan o bilginin hazmedilmesi. Yüreği İslam için çarpacak her badireden kendi kendini kurtaracak duruma gelecek yani. Ha Şeytan bana namaz kılma diyor, al edeyim kılayım. Şeytan beni şu kötülüğe itmeye çalışıyor, senin zalim nefis seni, ona uymak istiyorsun, ha, haddini bil, doğru yola gel, Allah'ın emrine itaatli ol diye, sen söylemeden onun içinden bir vaiz ona söylesin. Öyle yetiştir çocuğunu. Öyle yetiştirebilirsen ne ala. Döverek yetiştirirsen vur, Kalk bakalım, seni kerata senin, namaza kalkmasına döversin, sen gittikten sonra gene yatar. İstanbul'da anlattılar, evlendirmiş çocuğunu, gelin kurnaz, fettan, fettan gelin. Şimdi yapıyormuş, vuruyormuş kapısını, karı koca içeride, geliniyle oğlu içeride, aynı evde oturuyorlar. Kapıyı vuruyormuş, kapıyı ee, vuruyormuş. Yataktalar. kalkacaklar da sabah namazını kılacaklar. Gelin fettan. Esselamü aleyküm ve rahmetullah. Esselamü aleyküm ve rahmetullah. Tamam babacığım, tamam babacığım. Ne tamamı? Yatakta yatıyor. Yani dışarıya öyle gösteriyor. Namaz kılmış gibi gösteriyor. Bunda gülerek anlatıyorlar yani bilenler, onları tanıyanlar. Gülünce kal mı bu? Ağlanacak hal bu. Allah'ın emriyle alay olur mu? Allah'ın ibadetiyle Böyle yetiştirirsen olmaz. Senin korkuna tamam babacığım tamam kalktım bak namazdaydım daha zor hemen erken selam verdim. mesela aleyküm yüksek sesle selam veriyor sanki. ki yatakta. Ondan sonra gene fosur fosur uyuyacak. Dikkat edin öyle olsun. Abdest aldım diyor. Tapinyasına bakıyorsun ıslanmamış. E, ayaklarını yıkamadın mı? Kontrol ettiğini bilmiyor. Yani onu anladığınız zaman dövmek de para etmez. Allah korkusunu yerleştirmek lazım. Gönlüne Allah korkusu yerleşmedi mi Allah'tan korkmayandan kork. Her şeyi yapar. Çaresi yok. O Allah korkusunu, o takvayı ona öğretmek lazım. Ya bilgi öğretirsin de takvayı öğretmezsin değil mi? Takva öğrenilecek asıl. Hocam takva nerede öğretilir? Takvando biliyoruz bilmem salonlarda öğreniliyor ama bu takva nerede öğrenilecek? İmam Hatip'te öğretilir mi? Efendim, edebiyat fakültesinde mi öğretilir, tıp fakültesinde mi öğretilir, nerede öğretilir takva? Takva tasavvufla öğrenilir. İşte onu öğreten ilim tasavvuf. Herkes hücum ediyor tasavvufa, hem de hadi bilmeyen hücum neyse ne Mısır'da okumuş, Suudi Arabistan'da okumuş, Irak'ta okumuş tasavvufa çatıyor. Sen tasavrufunun ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum hocam işte bazı şeyhler var, göbeğine kadar sakalı var, efendim bilmem e, müritlerini istismar ediyorlar da şöyle oluyor böyle oluyor. E tamam istismar ediyorsa ben de seninle beraberim ama yani sen şimdi bir ilkokul öğretmeni efendim kız talebesine bir kötülük etse, bir ilkokul öğretmeni filanca yerde kumar oynasa bilmem hırsızlık yapsa bütün ilkokul öğretmenlerini boyar mısın? Boyayamazsın hem de marif yakana yapışır. Sen devlet memurunun itibarını sarsıyorsun diye sürükler seni. Gel bakalım ne, sen bu lafı nasıl söylersin öğretmenlerin itibarını? Ben hatırlıyorum şeyde televizyonda bir oyun oynanmaya başlamış. Televizyonda oyun oynamış. Komediymiş. Yani çocukların efendim, sınıfta yaptıkları müziklikler, haylazlıklar. Hani hoca orada ders anlatıyor onlar... Bilmem hocam arkasına kuyruk takar, bilmem şöyle yapar, böyle yapar filan. Yani bir iki program oynamış, şıp kesilmiş program. Ama herkes memnundu. Kah kah kah, kih, kih, kih gülerek seyrediyorlardı. Niye kesilmiş? Öğretmenler protesto etmişler. TRT. Kaç sene önceyse yani böyle bir şey hatırlıyorum. Protesto etmişler. Neden? O bu böyle olmaz. Öğretmenliğin itibarını sarsıyor diye. Askerlerin hepsine çatabilir misin? Bir asker şöyle yaptı, böyle yaptı filan diye, efendim silah sattı bilmem ordunun şeyini e, veyahut e, ordunun planlarını düşmana şey yaptı, hainlik etti diye hepsine çatabilir misin? Çatamaz. O zaman hakkı batıldan ayır. Doğruyu eriden ayır. Haklıya hakkını ver, haksızı da yakasına yapış. Ben de sana yardım edeyim. Biz haktan yanayız, hak neyse o. Ama şu takva öğretilecek mi? Şu marifetullah öğretilecek mi? bu ahlakı hamide öğretilecek mi? bunun mektebi ne? tasavvuf o zaman tasavvufa bu şartla müsaade ederim de hiç olmasa, lütfen insaf buyur da hiç olmasa bu şartla müsaade ederim de öyle hemen diye kesip atma malum elmas yüzük var var elmas yüzük var ama elmasa benzeyen camdan yüzükler de var altın var Tamam. Ama altın suyuna batırılmış sahte huliyat da var. Sahte bilezikler, hani çocuklara üç liraya beş liraya alınan şeyler de var. Onu ondan ayırmak lazım. Yani o var diye hepsi kıymetsiz demek değil ki. Nice arif, kamil insanlar gelmiş geçmiş ve var şimdi de. Evet, beş şey verilmiş Peygamber Efendimiz'e, birisi bir aylık, iki aylık mesafeden düşmanı korkutmaz selahiyeti imkanı, öyle bir hal, heybet verilmiş Resulullah Efendimiz'e. İkincisi, bana yeryüzünün anahtarları verildi. Mefatihü'l aldı, o u'titu mefatihü'l aldı. Yani, yeryüzünün anahtarları den maksat ne olabilir? Maksat şu olabilir ki, Müslümanlık Hicaz arazisinin Medine şehrinde bir küçücük köy gibiyken, Mekke şehri bir küçücük köyceğiz iken, orada doğdu da nerelere vardı? Atlas Okyanusu'na kadar gitti, Çin'e kadar gitti. Hint Okyanusu'na kadar gitti. Hazel Denizi'ne dayandı. Karadeniz'e geldi. Bizans'ın kapılarına kadar. E işte bak verilmiş mi? Anahtarları verilmiş mi Resulullah'a? Yer, yerin anahtarları verilmiş mi? Verilmiş. Hiçbir yer kalmadı İslam'ın duyulmadı. Bak geçenlerde bizim İslam mecmusunda bir kardeşimiz yazmış. 770 794 veya 74 yılında. 774 yılında İngiliz kralı Offa Rex o, o adamın hakkında malumatı saklamış kilise. Hiç göstermiyor, sızdırmıyor bir yere. Ama parası bulunmuş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor paranın üstünde. İngiliz kralı. Böyle po, po, paranın da fotoğrafı var. 774 yılında daha Türkler Orta Asya'da Müslüman yeni olurken, İngiltere Müslüman olmuş, İngiliz kralı Müslüman olmuş da Müslüman parası basmış. Üstünde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye Müslüman parası basmış, imzasını da atmış kral. Nerelere gitmiş yani İslam? İspanya'ya gitmiş, Fransa'ya gelmiş, Fransa'da orta yerlerine kadar gelmiş, Efendim İngiltere'ye, Britanya adasına geçmiş, bilmediğimiz efendim Bulgar diyarları dediğimiz o zaman Hazar'ın kuzeyinde olan yerlere kadar gitmiş. Yani yeryüzün her yerine bizim eski din dostlarımız indezine sebekuna bil iman. İman da bizden önce gelmiş olan o kardeşlerimiz, aziz kardeşlerimiz imanı her yere götürmüşler. Hatta Avustralya'ya gittim ben. Oraya götürdüğüne dair emareler de var. O zaman biz de götürelim. O zaman biz de bu asırdaki vazifemizi yapalım. Güney Amerika'da Müslümanlık var mı? Çok zayıf hocam. Dünya üzerindeki Müslümanların nispetlerini gösteren dünya haritasına baktığımız zaman orada çok az görünüyor. Avustralya'da çok az görünüyor. Ha ben Avustralya'yı gördüm Müslümanlar var, camiler var, ezenler okunuyor. Gördüm elhamdülillah. Güney Amerika'ya da gidelim. Bir vesile bulalım, ticaret diyelim, bilmem ne diyelim. Birkaç tanemiz gitsin, Allah'ın emrini orada tebliğ edin. Çünkü belli olmaz. Oradan bakarsın, hani beni, Ya Rabbi, iki Ömer'den biriyle şu dini kuvvetlendir diye dua etti Peygamber Efendimiz. Hazreti Ömer Müslüman oldu ya, onun için. Bakarsın oradan nice insanlar şey yapar, bak, Ofareks Müslüman olmuş. Ama haberleri nasıl saklıyor Anglikan Kilisesi Müslüman olan bir kralın aman malumatı olmasın diye hiç malumat yok. Bir büyük kıymetli papaz vardı. Kaç dil biliyor? Farsça biliyor, Arapça biliyor, Süryanice biliyor, Türkçe biliyor, İngilizce biliyor, Fransızca biliyor, Latince biliyor, bilmem İtalyanca biliyor, Yunanca biliyor. 9-10 lisan bilen eserler yazmış bir papaz. İncelemiş, incelemiş, incelemiş Müslüman olmuş. Abdü'l-Ehad adını almış. Bak onlar üç, üç diyorlar ya, teslise kaidler ya Hristiyanlar, Abdü'l-Ehad adını almış. Adını bile değiştirirken, Ehad olan Allah'ın kuluyum ben diye. Adını Abdü'l-Ehad Davut. Um. Öyle malumat arıyoruz, yok. En son ne olmuşsa işte şey yapılmış, ya eserleri var. İncil hakkında, Efendim Filistiyanlık hakkında vesaire hakkında.